Kaza namazlarını, vakit namazlarının hemen arkasına kılabilir miyim diye biri sormuştu. Cevabını alırsak Tabii. memnun oluruz. Yani sabahın arkasından da öğlenin arkasından da hem sabahı hem öğleyi hem diğer vakitleri kılabilir. Hiçbir Bir mahsur yok. Peki. Evet. İkinden sonra da kılabilir. Sadece kirayet vakıları dışını kılmayacak. Yani güneşin batmasına 40 dakika, 45 dakika kala kılmayacak. Güneş doğduktan sonra 45 dakika geçinceye de kılmayacak. Ondan öyle öğle ezanı okunmasını 15 dakika kalıncaya kadar kılmayacak. Onun dışında namaz, farz namazdan önce veya sonra istediği Kılamış. kadar kaza kılabilir.